Hazırlayan becmanım Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Harçtan Sanat programında bugün okyanusun öte tarafına geçiyoruz. Kanada'dan haberler getiriyorum. Erdem Taşdelen bir sanatçı. Bugün telefon bağlantısıyla Harçtan Sanat'ın konuğu Erdem hoş geldin, çok teşekkürler katılımın için. Hoş bulduk Çelenk'ten teşekkür ederim davetin için. Ee, seni kısaca tanıtmak isterim Açık Radyo dinleyicilerine. 1985 e, Türkiye doğmuşsun, Ankara'da doğmuşsun aslında ama 2008 yılından beri Kanada'da yaşıyor ve ağırlıklı olarak çalışmalarını orada sürdürüyorsun. Zaten eğitimini de yani görsel sanatlar dalındaki yüksek lisans eğitimini de orada tamamlamıştın. Tabii ki Türkiye'de ve dünyada çok farklı grup sergilerinde pek çok e, etkinlikte projelerin yer aldı. E, i̇lk kişisel sergini ama yine Vancouver'da, Kanada'da 2012'de What a Drag adıyla açmıştın. Bugün ise yine Kanada ama bu, bu kez Montreal'deyiz. E, yani Montreal'deki serginden bahsediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda açılan yeni kişisel sergini konuşmak üzere bunu bir vesile, bir bahane e, bilerek e, seninle bu telefon bağlantısını yapmak istedim. E, kavramsal sanatla uğraştığını söyleyebilirim. E, senin hakkında hem okuduklarımdan hem takip edebildiğim kadarıyla. E, enstelasyon, video, çizim, heykel, ses, hatta sanatçı kitabı gibi farklı medya kullanıyorsun. Yine bu kişisel serginde de bunlardan e, bir kısmından en azından örnekler görüyoruz. E, hem kültürel olarak öğrenilen davranışlar Doğranışlar bağlamında kendini ifade etmeyi sorgulayan böyle biraz iğneleyici bulanlar var işlerini e, mizah duygusu olduğunu söyleyebilirim. Hani işlerini karakterize eden bir takım e, sıfatlar bunlar belki de. E, ve de Kanada'nın Montreal kentindeki ilk kişisel sergin e, The Curtain Sweeps Down. Vox güncel imge merkezinde e, açık ve 14 Şubat 31 Mart tarihleri arasında yolu Monreal'e düşenlerin e, gezip görebilecekleri bir sergi. Buradan başlayayım size biraz uzak bir coğrafya. Nasıl bir kurum Vox? E, nasıl bir işbirliği yaptınız? Nasıl gelişti bu işbirliği? <gülüyor> Vox 1985'e senesinde hayata başlamış bir kurum. E, ne tesadüf ben de o senada oldum. E, Kanada'da çok yaygın olan e, Artisan Center e, yani yönetim kurulu sanatçılardan oluşan e, kerem acı gütmeyen e, sanat kurumlarından. E, projeleri e, genelde imge üretimi üzerine odaklanıyor. Yani daha fazla fotoğraf ve video işleri gösterdiğini söyleyebiliriz ama biraz daha da e, genişlemiş ve kendini bu medyumları illa ki de kısıtlamayan sergiler üretiyor. Yani hı hı. dünyayı um, ne tür nasıl imdiler üstünden algılıyoruz, yorumluyoruz. İşte bunlara birazcık kafayı yoran bir konum e, kurum. Hı hı. Um, hem uluslararası sahiplerle hem Kanada sahiplerle dengeli bir şekilde e, çalışıyor. Benim e, bu kurumla iletişimin 2014 senesinde başladı diyebilirim. Bu, bu sergi için ben e, bu kurumun direktörü olan Marisa José Jean ile çalıştım. Hı hı. Ee, kendisi 2014 senesinde e, bir jüri üyesiydi ve Charles Packer Price for Emerging Artists diye genç sanatçılara verilen e, bir en iyi ödülünü 2014 senesinde e, beni layık görmüştü. ve Bunun üzerinden bir diyaloğa başlamıştık. Tebrikler bu um, arada yeniden. Evet burada da haber olduğunu hatırlıyorum. Gurur, 4, gurur, gurur, gururla takip ettik. Evet. Teşekkürler um, ve işte bu süre içerisinde diyalogumuz gelişti. tabii bir de ben belki de yaşıyordum eskiden ama Toronto'ya taşındım iki sene önce ve hani Montreal ve Toronto'daki gibi de çok yakın olduğu için diyalogumuzu geliştirme şansımız oldu bu sayede. E, ben bir projeyi tasarlıyordum kafamda e, işte nasıl üretebilirim diye düşünüyordum. Ve beraber yapmaya karar verdik. Sahadan, e, Saha Derneği'nden ve e, kanalında Keralı Kalko Födyi Ağdından destek aldık. Hah, e, bu şekilde ürettik sergiye. İlk Tabii. defa bu e, sergide gösteriliyor bu işler yani. Tamamen yeni, yepyeni bir proje bir de kavramsal çerçevesi var zaten hemen oraya geçmek istiyorum. Adı The Curtain Sweepstown bundan da tabii bahsetmeni isterim. Ama sergide senin çıkış noktan yani edebiyatla ve metinle ilişkin çok güçlü. Sergideki çıkış noktanda 1950 tarihli bir edebiyat metni bir romanmış genç kızlar. Nedir bu romanın hikayesi ve senin sergi için oluşturduğun çerçevi bu kavramsal bağlama nasıl bir katkısı oldu nasıl bir çıkış noktasıydı Genç kızlar aslında Türkiye'de çok popüler olmuş o, olan bir roman. Yani dinleyicilerimizden e, büyük bir kısmı biliyor olabilir, Hı -hı. okumuş da olabilir. Belki yaşları birazcık daha büyük olanlar daha fazla biliyordur e, eski olduğu için. E, ben ilk defa iki sene önce duydum o, bu romanın hikayesini. Bir arkadaşım e, tesadüfen konuşurken anlattı. E, İkili menü ortasında, Boğaziçi'nde e, çeviri master yapmış olan bir arkadaşım da bu. Hı -hı. Ve, e, master tezini Sözde çeviri kavramı üzerine yazmış. Sözde çeviri İngilizce kelime olarak Zorro Translation. Hı hı. Şu anlama geliyor. Bu işte yayınlanmış bir metin çeviri gibi sunuluyor. Ama aslında bir orijinali yok. Yani bir, bir yayınlayan kişi veya çeviren kişi, sözde çeviren kişi ben bunu çevirdim diyor. Ama aslında çevirdiği bir metin yok. Hı hı. Genç Kızlar'da böyle bir olan. Vincent yani, Ewing yazmış sanki, yazıyor. değil mi? Vincent e Aynen, Ewing apa, adlı bir yabancı. Apa, hmm. hı hı, gerçek yazarı aslında Nihal Yeynabalı. Ee, çok ünlü bir çevirmen kendisi Türkiye'de. Hı hı. Dinleyicilerimiz biliyor olabilir. Hı hı. Um, kendisi e, 1940'ların ortasında e, Arnavut Köyü Amerikan Kırk Koleji'nden mezun oluyor ve çevirmen olarak çalışmaya başlıyor. Birkaç roman çeviriyor İngilizce'den Türkiye'ye. E, derken kendisi de Bir roman yazabileceğini düşünmeye başlıyor. O esnada Türkiye yayın eviyle çalışıyor. Ee, ve oradaki editörlere diyor ki işte ben böyle bir roman yazmayı planlıyorum. Kafamda bir takım fikirler var. Bir şey yapsam okur musunuz? Ee, çok sıcak yaklaşmıyorlar. Polisistik bir cevap vermiyorlar. Ee, i̇şte birazcık küçümsüyorlar. Hani büyü de gel. Senin daha çok pişman lazım. falan filan gibi. Kad yani kadın, falan... kadın ve çok genç tabii ki bütün bunların da etkisi olsa gerek. Tabii ki ee, özellikle de kadın olduğu için hani muhtemelen bir erkek bir yazar olsa işte bir e, harika, bir genç yetenek geldi falan diye yaklaşabilirler. Ee, ama ve lakin yayın adını yılmıyor bu aldığı tetkizlerine ve kendi memleketi olan Manisa'ya gidiyor ve bir ay boyunca, Ramazan ayı boyunca kapanıyor, oturuyor bir roman yazıyor ve ben bunu çevirdim diye yolluyor yayınlarını. Diyor ki işte ben amcamın evinde eski Amerikan dergileri buldum. Onların içerisinde tefrika halinde yayınlanmış bir roman buldum. Onu çevirdim. Bayılıyorlar tabii editörler bu hikayeye. Basılıyor bu kitap. Bestseller oluyor. Çok fazla satıyor. Çok sükse yapıyor. Ben bu hikayeyi duyduğumda çok fazla etkilendim. Çünkü... Hikayeyi şu şekilde düşündüm, bu bu yılmayan bir insanın bir hikayesi ve kendisi bir takım taktir, taktikler geliştirip yapmak istediğini yapmış. Ee, şimdi Türkiye'de olan bitenleri de bu kitabın yazılı hikayesi üstünden okuyabilir miyiz diye düşünmeye başladım. Hı hı. Bu arada demin söylemiştim, ilginç bir anekdot olarak, Pergina'da um, The Curtin Sweet Sound. Lakin kitabın Türkçe adı genç kızlar. Hı -hı. E, fakat kitabı çevirdiğimiz zaman içine açıp baktığınız zaman hani şey yazar ya e, orijinal adı. E, orijinal adı bu tarihsel İtalyan yazar dedi iniyor. <gülüyor> evet. Bunu bilmiyordum. Bilmiyorum. Çok iyiymiş hani, yani. Nihal Nihal'in abaları neden bunu Türkçe'ye çevirip kullanmamış terde iniyor diye onu bir onun hikayesi bilmiyorum açıkçası ama bu da bana çok ilginç geldi çünkü hani şey gibi. Um, Nihal Ye'nin o dalı perdinin arkasında duruyor ama aslında o perde bir türlü inmiyor ve onu ifşa etmiyor, <gülüyor> etmiyor falan gibi bir durum da var metaforik olarak. Ee, ben bu sergide bu kitabın hikayesini anlatmak istedim. E, Nihal Ye'nin o hikayesini anlatmak istedim ama sergi dergesel niteliğinde diyemem. <gülüyor> Daha ziyade bu olan olayları hafif kurgulaştırarak anlatan ve bir hikayeye dönüştüren e, bir anlatı var sergide. Resimler var, fotoğraflar var, posterler var. Sev işi var bir tane. Ayrı bir odadan metinden oluşan metinlerden oluşan bir iş var. Bir de nisadeyle kısa bir şeyden bahsediyorum. Bu arşivsel materyaller kullandı bir takımdan bu sergide ve bunları aldığım kurum Turkish Information Office diye bir kurum. Türkiye Haberler diyoruz Türkçe'si. 1940'ların sonlarında ve Eylül'lerin başlarında Türkiye Devleti tarafından New York'ta kurulmuş bir kurum. Hı hı. Ee, ve İngilizce materyal üretiyor. Türkiye'ye ve Türkiye'nin o zamanki ideolojisini işte Amerikalı'ya anlatmak üzere kurulmuş. Ee, ve içerisinde çok ilginç şeyler var. Yani beni özellikle mesela bulan şeylerden biri ve sergide kullandığım ilgelerden biri. Ee, o zaman bastıkları kitapçıklardan bir tanesinin kapağında ismi kitapçı The New Turkey, Yeni Türkiye. <gülüyor> yani ne kadar tuhaf şey değil mi? Çok manidar, evet. <gülüyor> i̇şte bunun üzerinden giderek birazcık bir şey yapmayı düşündüm. Hani tarihsel bir okuma yapabilir miyiz? Yani Sözde çeviri üzerinden Türkiye üstüne. Ben de tam da bunu sormak istiyordum. Zaten senin çıkış noktan olan bu edebi metinde ya da işte romanda da böyle bir yan elbette var. Yani özellikle kendi hikayesinde de içeriğinde de. Ama serginin basın bülteninde şöyle bir ifade geçiyor. Sansür ve ayrımcılığa karşı etkili bir dirençle sonuçlanabilecek taktiklerin iletişimini teşvik etmeyi Ve açık muhalefetin çok riskli olabileceği ortamlarda ilerici siyaseti geliştirmek için kendini gizlemeyi stratejik bir araç olarak görmeyi amaçlıyor. Bunun işlerdeki yansıması ya da sergiliyle bağı tam olarak nasıldır, nasıl okuyoruz? Yani şöyle düşünebiliriz. Ee, Nihal Yeynaba'nın yaptığı şey kendini gizleyerek aslında yapmak istediği şeyi hayata geçirmek. Hı hı. Ve e, bu kitabın çok popüler olması, insanlar tarafından çok beğenilmesi de e, okuyucunun aslında böyle bir içeriği aç olduğuna da işaret ediyor. E, yani onlar da bu içeriği almış oluyorlar, bir kendini gizleme stratejisi üstünden. Yani hı hı. Bir alan memnun, veren memnun falan gibi bir durum var. Sadece aracı olan yayın evindeki adamlar e, uygun bulmuyorlar e, genç bir tüp. Türkiye'li bir kadın böyle bir şey yazıyor. Tabii oldukça. erotik nasıl yazar evet, o... tabii ki. <gülüyor> İçinde tabii erotik dediğin gibi erotik bir takım müstehcen sahnelerde olan bir kitap. Hı hı. Ve hani genç kadınların cinselliğine dair anlatılılar var içerisinde. Dolayısıyla ben de sınıf düşündüm. Hani baskılanan bir takım kimlikler için veya ifadeler için hani kendini gizlemek, Bir mücadele yöntemi olabilir mi? Yani bunu otomatik olarak aslında yenilgiyi kabullenmek gibi algılayabiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Hani e, Cevap olarak şey demiyorsun. Um, yani sen işte ne cüretle bana karşı çıkıyorsun? Nereden biliyorsun? Belki daha harika bir kitap yazacağım. Yani e, Niye demi susturuyorsun demiyorsun. Onun yerine tamam diyorsun, kabulleniyorsun. Gidiyorsun ve e, gizden gizli bir şey yazıyorsun. Ee, e, dolayısıyla yani perde arkasında Böyle bir mücadele vermiş oluyorsun Şimdi bu nasıl bir mücadele yöntemi Yani benim düşünmeye çalıştığım şey bu Buna hani kesin bir cevabım da yok Harika bir şey veya kötü bir şey falan filan gibi Yani bunu işte sergi içerisinde Sorumsallaştırmaya çalışıyorum Çünkü e, Şunu da düşünüyorum bir yandan hani Yani geçtiğimiz dönemde hem dünyada hem Türkiye'de hepimiz illa ifade özgürlüğü kahramanı olmayabiliriz. Hı hı. Herkesten bunu beklemek de zor. Ee, dolayısıyla hani günlük hayat içerisinde ne gibi mücadele yöntemleri olabilir acaba baskıyla? E, şuna da geçmek istiyorum. Şimdi serginin çıkış noktası bu e, roman aracılığıyla Bir nevi direniş de diyebiliriz ya da işte o sansür ve ayrımcılığa karşı bir e, direnç taktiği ya da çözüm taktiği, gerilla stratejisi gibi etrafından dolaşmak, onu bypasslamak gibi bir yöntem. Aynı zamanda senin sergide metin temelli ürettiğin işler de var. Yani sen de metin temelli bazı işler üretiyorsun. E, o metin temelli işlerini özellikle anlatabilir misin? Tabii ki. Evet. Um... Sergi içerisinde kitabın kapaklarını resim e, olarak e, gösteren iki tane resim var. Çeşitli fotoğraflar, posterler var ama metin odaklı olan iki tane temel iş var Hı -hı. aslında. E, bir tanesi bir ses işi. Hı -hı. E, bir tanesi direkt metni duvarlarda kullanan bir iş. Önce istersen e, ses işinden bahsedeyim biraz. Tabii. E, bu 16 dakikalık yaklaşık bir iş. E, bir erkek sesini duyuyoruz bir Amerikalı bir erkek sesi bir e, hikaye anlatıyor. Anlattığı hikaye de Nihal Yimabal'ın e, hikayesi. Hı hı. E, mekana girdiğimiz zaman diğer bütün görsellere herkede yer alan şeylere bakarken mekana yayılmış bir şekilde bu sesi dinliyoruz. Ee, aslında İğrençliği diyebiliriz yani bunu. Tamam sen ee, bu ses ama... kaydını da Gönderdiğin için e, şöyle küçük bir evet. de Biz e, soluklanalım Sonra da sese devam edelim Ben son 3-4 dakikalık evet. bölümünü e, Çalmayı tercih ettim Senin tamamını göndermiştin yaklaşık 16 dakikaydı evet. galiba Değil mi Erdem? Certain experiences have made it clear to me that not everyone perceives these things as I do. I recall a dinner I had with a young man whom I knew had feelings for me. After a couple of glasses of wine, he started harassing me about the book, saying things like, I'm sure you've known a man or two like that, You must have experienced something similar to that moonlit scene in your novel. After parting ways, I thought to myself, So what if I've known a man like that? So what if I've experienced it? What's the big deal? I remember feeling revolted by the hypocrisy of Turkish men when it came to sexual matters. Another time I met a man on a train and mentioned in conversation that I was the translator of The Curtain sweeps Down. Later he sent me letters in which he waxed philosophical and ultimately asked me to marry him, even though I had shown no romantic interest. I realized that men found it justifiable to approach me in this impertinent manner because they thought I was responsible for translating what they thought was erotic material. A few years after the publication of the novel, I married an American man and moved to the United States. Happy as our marriage was while it lasted, things didn't go quite as planned and we separated in the early sixties, so I came back to Turkey. Upon my return I realized that a few people in the publishing industry had caught wind of my ploy with the Vincent Ewing pseudonym. Some of my confidants had spilled the beans, and the gossip had traveled around. Meanwhile other publishing houses had gone looking for more novels by this talented author and failed to find any trace of him. But it hadn't become common knowledge among the wider public that Vincent Ewing didn't exist which made it possible for me to keep the truth confined within literary circles. I wasn't harming anyone by carrying on under the guise of Vincent Ewing's translator, so I stayed quiet about it. Over the years I have observed many young women around Turkey who identified with the novel's characters and emulated them. I still come across these Miss Bees and Hindley Bells and see that they maintain the same sentiments about the novel in their older ages. Not a day goes by that I don't hear about the magical, indelible effects this novel has had on its reader. I understand that it has touched upon something fundamental. If I knew exactly what it was, I would grasp it again and never let go. But I think I owed that magic to my youth, and any attempt to bring it back now is destined to fail. I reckon it's best to look back on these memories fondly and leave the stage to young girls in their prime. But there is one final thing I must add in order to clear up any potential misunderstanding. I have never come across a single reader who reacted with hostility upon finding out that this wildly popular novel was written by a Turkish woman. I would characterize the most common reactions as endearment, fascination, and great curiosity. I have always felt the reader on my side, and I have no doubt that this will continue to be so. Merhaba, Haricden Sanat programındayız. Açık radyoda teknik masadaki Ömer'e de teşekkür ederek programa devam ediyorum. Ee, konuğum Erdem Taşdelen sanatçı. Az önce Onun kişisel sergisinden yani Monreal'deki Vox güncel İmge merkezindeki The Curtain Sweepstown adlı güncel e, sergisinden kişisel sergisinde de dinleyebileceğiniz toplam 16 dakikalık olan bir ses kaydının son 4 dakikasını dinledik. Finalini dinlemiş olduk. Yolunuz Monreal'e düşerse Vox'a gidecek olursanız Erdem Taşdelen'in orada açılan Monreal kentinde açılan ilk kişisel sergisi olma sıfatında taşıyan The Curtain Sweepstown. 31 Mart'a kadar gezme fırsatınız var. Ee, Erdem dinlediğimiz sesten bahsediyordum. Ben ondan bir parça da çalmak istedim. İstersen kaldığımız yerden devam edelim. Bu sesi kısacık bize tarif edebilir misin tekrar? Tamam tabii ki. Ee, bu seste az önce de söylediğim gibi Yüengen sesinden Yeni Bolu'nun hikayesini dinliyoruz. Ee, ilk sergiye girdiğinizde tabii bir erkek sesini duyduğunuz zaman kendi adına konuştuğunu düşünebilirsiniz otomatik olan ama içeriğini biraz dinlemeye başladığınız zaman izleyici için, için e, bir şaşkınlık anı e, gelebilir çünkü Türkiye'de bir kadın olmak, evlerde Türkiye'de olmak, işte kızlarla, tekalesinde kızlarla beraber bir kuru yapmak, Ramazan'da oruç tutmak, böyle şeylerden bahsettiği için ne diyor bu adam? E, gibi bir an yaratmak istedim e, izleyicide ve baktığı e, gördüğü şeyleri de biraz e, şüpheli yaklaşmasına sebep olsun istedim. E, dolayısıyla şey diyebiliriz bu ses işi e, kendi kendine referans veriyor. Yani anlattığı, ifade etmeye çalıştığı şeyi bir performansa dönüştürüyor. E, benim işlerimde de aslında çok fazla uygulamaya çalıştığım bir şey bu e, İngilizce'de self-referential olarak hı. E, kendi kendine referans bir, veriyor. Evet. Kendi kendine referat edememez. Az evvel sözlere de baktım acaba Türkçe karşılığı nedir bu kelimenin diye. Öz göndergesel diye bir <gülüyor> kelime buldum. Ee, hiç duymamıştım daha önce ama. Ben de bahsedelim. duymadım ben doğrusu. Ee, bu ses içerisinde anlatı benim de dediğim gibi çoğunlukla gerçeğe dayalı. Ee, ama... E, Ben süsledim biraz ve bir e, yarık kurgu anlatıma çevirdim. Hani Dolayısıyla e, Nihal'in yani bir dergesel anlatımı gibi bir şey değil ama onun e, çeşitli röportajlarından denlediğim şeyleri e, böyle bir hikayeye dönüştürerek oluşturduğum bir metin. Hı hı. Peki diğeri bir, bir temel iş daha var dedin. Yanlış anlamadıysam daha böyle metin odaklı. Evet. Ee, o ayrı bir odada aslında ee, serginin bir parçası ama bir yandan kendi başına e, tek bir iş gibi de düşünülebilecek bir iş. Hı hı. E, ayrı bir odaya giriyorsunuz, e, Turuncuya boyanmış duvarları bir oda bu e, ve duvarları e, maşetlerle kaplı, vinil e, e, baskı baskı değil de kesilmiş vinille duvarlar döşenmiş şekilde e, çeşitli maşetler okuyorsunuz. ...son 20-30 yıl içinde... ...İngilizce yayın yapan... uluslararası Basın Organları'ndan alınmış... ...manşetler bunlar... ...ortak tarafları hepsinin içerisinde... ...Turkish Woman yani Türk... ...kadın e, kelimeleri geçiyor... Hı hı. E, ...bu şey gibi bir işleri... ...öyleyebiliriz... ...serginin bu hikayesini... E, ...günümüzde son 20-30 yıla taşıyor... ...ve bir yandan da... E, Türk kadınlar veya Türkiye'li kadınlar uluslararası yayın organlarında nasıl bir anlatım içerisinde kendilerini buluyorlar. Bunun bir arşivini oluşturuyor gibi bir şey. Ve çok çeşitli yayın organlarından alınmış kutlu manşetler bunlar. Yani Pakistan'da bir yerel gazeteden alınmış bir manşet de var. Hı hı. İşte Türkiye'de İngilizce yayın yapan mesela Hürriyetli yayınlığınız gibi yayınlardan da var. New York San'dan da var. Bir şekilde bunların hepsini bir araya getirip, izleyiciye bir arada sunan bir e, metin temelli iş. Ee, az önce bahsettiğin kurum aracılığıyla mı bu malzemeye ulaştın Erdem? Acaba onlarda mı vardı yoksa nasıl ulaştın bu? Çünkü yine bir arşiv malzemesi var diye anlıyorum bunların içinde. Hı hı, hı hı. Tabii, şöyle ilk başta kendim araştırma yapmaya başladım fakat internette fakat, Fark ettim ki e, aslında bunları bu şekilde değerlendirmek birazcık zor. Dolayısıyla medya analitiği yapan e, bir e, şirketin e, servisine diye oldum. E, böylece hani normal herhangi bir insanın internete arayarak bulabileceğinden hı hı. çok fazla daha çok fazla yayın organına erişim sağladım e, ve oradan toparladım. Ee, bu kelimeleri arayarak sunulmuş biçimleri de hani e, alfabetik veya e, kronolojik değil. E, tamamen rastgele bir şekilde dizilmiş aldılar. E, dolayısıyla şey gibi e, zaman içerisinde nasıl gelişmiş falan gibi bir hikaye sunmuyorlar. E, daha genel bir bakış açısı. İzleyicide de gerçek ya da kategorize edilmiş, analitik bir arşivmiş izlenimi de yaratmaması bakımından önemli aslında. Yani bunun tamamen senin seçkin, senin derlediğin, daha işte rast rastlantısal bir şey şekilde orada oluşmuş olmasını daha iyi hissettiriyor elbette. Evet, tabii bir bir yandan şunu da düşünmek lazım. Hani iki şey var. Birincisi ben hani bir kadın değilim. E, dolayısıyla hani kendi yorumumu katarak kadınlık üzerine bir şey söyleyemem, üstüne vazife değil. E, ama hani böyle bir hikayenin anlatılması içerisinde bir e, araç olabilelim diye düşünerek, e, kendim e, bu metinleri e, içerisinde Türk kadını geçen metinleri falan oluşturmak yerine bir şekilde değerlendim e, ve sunuyorum. Harika. Peki, biz ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. 31 Mart'a kadar yolu Montréal'e, Kanada'nın Montréal kentine düşenler. Erdem Taş'tan bugün konuğum, onun Vox Güncel İmge Merkezindeki The Curtains Weepstone adlı kişisel sergisini hararetle tavsiye ediyoruz. Buradan görsünler. Başka duyurmak istediğin Türkiye'de ya da dünyanın farklı bir yerinde yeni bir sergin üzerine çalıştığın bir proje var mı? Eee tabii aslında ilk olarak yaptığım şey sergi açıldıktan sonra bu sergi bir kitaba dönüştürüyorum Hı -hı. şu anda. Ee, Mayıs'ta Toronto'da Art Mexpo'da lansmanı yapılacak kitabın. Eee biranın eee limited edition daha az edisyonu olan bir iş şeklinde 125 tane basıyoruz kitabı. İngilizce ee, mi? In Kitap İngilizce, İngilizce herhalde. Evet. Hı, -hı. Ses, Tek işimde kullandığım metnin daha geniş bir versiyonu var içerisinde hı hı. ve çeşitli görseller var sergi içerisinde kullanılan. E, metni 16 dakikaya indirmem direkt de ses işini e, yapabilmek için çok uzun bir iş olmasın, insanlar hepsini dinleyebilsin diye. Tabii. Ama kitap halinde e, hazırladığım şeyin içerisinde metnin tamamını kullanıyorum. Ee, bunun ardından da e, senimin e, ilerleyen aylarında Riyanada 3 ayda bir rezultü yapacağım. Ha harika. Sonraki, sonraki gideceğim. harika. Ee, bir sonraki durağım olacak. Harika peki. Erdem çok teşekkür ederim katıldığın için. Erdem Taşdelen Kanada'dan telefon bağlantısıyla Açık Radyo Harçıtan Sanat Programı'nın konuğu oldu ve Türkiye'yi de çok ilgilendiren hatta Türk edebiyat tarihinin de hakikaten ilgilendiren sergisinden bahsetti. Umarım ileride yeni proje leriyle seni tekrar ağırlama fırsatı bulurum. Erdem çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol Ceren davetin için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Harikten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.